Bismillahirrahmanirrahim İnşallah konumuzu bağışan cennet bahsi Cenneti anlatmak, dinlemek tabi güzel bir şey ama Bunun daha güzeli var İnşallah nasip olursa cennete girmek İnsanların asli vatanı cennet allah Teala insanları ona göre yaratmış. İnsanın bütün duyguları duyuları ancak cennet tatmin olur. Bir insan cennete girmediği sürece dünyada, berzah'da, mahşerde ne kadar rahat da olsa öyle geçim mutlu da olsa ama tam tatmin olamaz. Nasıl ki bir ördek ancak suya dalınca tatmin olur. Bir kuş ancak uçlu zaman tatmin olur. Bir kuzu ancak otlayınca çayda çimende tatmin olur. İşte insanın da bütün duyularının tatmin olması ancak cennete girmesiyle olur. Tam yandan dua edelim. İnşallah seversin. Oraya girmemiz hepimize inşallah. Önce tabii cennet nedir cennet? Ona bakalım inşallah. Cennet sözlük olarak ağaçlıklı, akar suyu bulunan çok güzelliklerin ötesinde güzel bir yer. Zaten insanların bilinçaltına yerleşmiştir bu bütün insanlar. Yani inanmayanlar da, ateistler de güzel bir şey görünce çok hoş bir şey görünce hemen cennet gibi derler. Yani inanmayan da inanmayan da cennetin güzelliğini kabul oluyor. Allah tabi bir ziraf buyuruyor. Ayet 33'te Sebi'illah Vesari'u ve sari'u sürat ediniz acele ediniz yarışınız böyle karşı yarışınız nereye ila mağfiretim mirrabbikum Rabbinizin affına mağfiretine bağışlamasına koşun yarışın böyle yapıyor yani insan günahlarından arınmadıkça affedilmedikçe tabureye giremez. Ve Mevlam şöyle bir devamla ve cennetin ve cennete koşun. Ama burada Allah Ta'ala bizlere direk olarak cennete koşun buyurmuyor da önce Rabbinizin affına mahvedine koşun. Yani tövbe edin, yolunu arayın, pişman olun, nadim olun, hak yoluna girin önce günahtan arının ondan sonra Mevla buyuruyor ve cennete koşun. Peki bütün insanlar cennete giderlerse acaba cehennet alır mı bunları? İşte Allah tabi bunun cevabını şöyle buyuruyor Arduha semavatü vel ardu Arduha cennetin arzı arz genişlik demektir. Arzı tuğlu. Tuğlu uzunluk arzı eni genişlik demektir. Tabi bir şeyin uzunluğu daha büyüktür. Eninden. Mevlamız buyuruyor o cennetin arzı eni genişliği yedika gökler ve yer kadardır. Sekiz cennet var. Demek ki bir de cennetin genişliği, büyüklüğü 7 kat göklerden dünyadan daha büyük. O kadar büyük. Buradaki büyüklüğü hayal bir edemeyiz. O kadar büyük ki mesela başlığımızı kaldırıp gökyüzüne baktığımız zaman ayı, güneşli yıldızları görüyoruz. Yalnız saman galaksisinde bulunan yıldızlar o kadar çok, o kadar çok ki öyle yıldızlar var ki güneşten çok daha bir yıldızlar da var. Bunun için galaksiler var. Hep bunlar madde aleminde bunlar. İşte Mevla buyuruyor ciharetin genişliği 7 kat göklerden dünyadan daha fazla Mevla yapıyor. O kadar, o kadar büyük cennet, o kadar büyük cennet. Peki şu anda cennet hazır mı? ve Allah Teala cenneti niçin kimler için yarattı? Ve lan buyuruyor bizlere: "Üiddet lilmuttaqin." Üiddet cennet hazırlandı ve laf yapıyor. Mechul sigarası geliyor burada. Cennet hazırlandı. Cennet, hazır cennet kimler için? Lilmuttaqin. Muttakiler için. Mutakiyi ehli tekva olanlar işi. tekva vikaye kökenden gelir çok çok korunanlar sakınanlar anlamına gelir. Neden sakınma? Önce Allah'a şirk koşmadan sakınma. Hiçbir bir maddeyi, hiç bir kişiyi haşa ilalaştırmama, putlaştırmama Allah'ın karşısına eş getirmeme. Allah birdir Mülk onundur. Ancak Allah kulluk yapılır. Yo Allah yoludur. Ondan sonra haramlardan sakınma. Farza yerine getirme. Sıra tabii sakınma da böyle derece derece gider. Demek ki sakınmalar için dünyada. Yani günahların her birinden sakınan. Aman günah girmeyeyim diye korunanlar işte cennet Bunlar için yaratıldı Mevla buyuruyor. Peki cennet nerede acaba? Cennet nerede şimdi? Madem ki bir tek cennet göklerden daha büyük cennet nerede acaba? Şu anda hazırda olduğuna göre buyuruyor Allah-u Teala bizlere. nübizlere Necim ayet 10 15te Sevgillah ''İnde sidretin münteha, daha cennetül mevah.'' Böyle yapıyor. ''İnde sidretin müntaha. Bu, Miraç ile ilgili Ayet-i Kerime. Yani, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Miraç'e vardığı zaman, Hadis-i orada gördü. Sidreyi, münteha. Münteha, nihayet en son anlamına geliyor. Madde aleminden sonra yani göklerden sonra sidreye münteha geliyor. O kadar büyük bir sidreye münteha bu muazzam gökler Galaşya onun yanında hiçbir havuz gibi kalmazlar. O kadar büyük sidreye münteha Cebrail makamı ve Allah talep buyuruyor indehâ işte o Silmitah'ın yanında Cennet-ül Mevva Sekiz cennet var. Bunun bir ismi Mevva cennetidir. İşte Mevva cenneti Silmitah'ın yanında Mevla buyuruyor. Sekiz cennet var. En altta cennet Mevva. En üstte Firdevs cenneti. Arşi altında o. Tabii ki en güzeli de o cennet süre cennetidir <gülüyor> kafirler nezibillahi teala mahşerdeki hesaptan sonra cenneme götürülürken elleri bağlanacak ayaktan zincir vurulacak bu şekilde yerde sürüne sürüne ceneme atılacaklar. Çünkü Allah'ı tanımayanlar yine şahane. O büyük tut asayanlar, benim diyenler, onurlananlar. Var. İşte insanın önce nefsi bilmesi gerekiyordu. Yani nefsini bilmeyen kişiler Allah korusun genelde sapıtıyorlar bunlar. Işte. İnsan bakacak İnsan hangi maddeden yaratıldı? İnsanın bunda zerre kadar bir etkisi etkisi var mı insanın? Yok. Yok muhtemelen. O güzel Mevlamız bizleri dilediği maddeden yarattı. Dilediği zaman, dilediği yerde yarattı. Mevla bizi işte erkek yaptı, hanım yaptı, uzun boylu, kısa boylu sarışın yaptı böyle. İnsanın gözü, kaşı kimseye sorulmadı. Mevla yaktı, yaktı bizleri. Sonra bir bebek tıfı olarak dünya'ya geldik. Gözlerimiz kapalı. Elimiz hiçbir güç yok. Mal, mülk yok. Böyle çıplak dünya'ya geldik. Sonra Mevla'nın ya rızkayı yiyerek yavaşça büyüdük, şub oldu. Ama şu anda hayatımız, yaşam elimizde mi? Yok, yok. Muhtemelen. Organları yaratan kim? Sistemi yaratan kim? Mesela bir solunum sistemi. Burundan açlığa kadar gidiyor. Bir sindirim sistemi ağızla başlıyor, barslığa kadar gidiyor. Bir dolaşım sistemi var, kan dolaşım sistemi var. Ki organlarından medenaya gelen bir sistemler. Böylece. Uyumlu sağlayan bir organa sistemler var bedenimizde. Bunları yaratan kim? Kim bunu yaratan? Sonra bu sistemlerin dışına bağlı var böyle. Havaya, suya, gıda bağlı var böyle Bu solum sisteminin havadan yararlanması böyle Sinirim sisteminin gıdadan yararlanması yararlanması. Elimizde mi bunlar? Yok. Da, yok da. Elimizde bir şey yok. Hayat hiçbir şey Hayat, ölüm elimize değil bu şekilde. İşte önce insanın nefsen bilmesi, insan önce haddini bilmesi şart önce kişiden böylece. Şimdi gelelim inşallah cennete müttakilerin sevk olunmasına nasıl olacaklar? Demek ki Allah korusun kafirler elleri boyunlarına bağlanacak ayaklarına ateşin zincir vurulacak, o korkun cabaniler bunları böyle sürükleyerek, aşağılayarak bunları atacaklar cehenneme. Dünyada büyük tutasayanlar. Meryem'in buyuruyor bizlere, Zümer sualeti 73'te, Vesi kalitekabbehüm. Vesikallezine tekav rabbehüm ile cenneti zümera. Vesika sek olundu. Saka filin bu. Sek olundu. Yani seyukak yerine yani ileride sek olacak yerine Allah buyuruyor. Sek olundular bile. Çünkü Allah katında Allah'ın ilmi ezelisinde bu kesinleşmiştir. Kesinleşmiştir. Şimdi Mevla buyuruyor. Sek olundular. Kimler? Ellezine tekav Rabbehüm. Rablerinden korkan, ona isyan etmeyen, Allah'a baş kaldırmayan, dik baş kapmayanlar, Allah'a boyun eğenler, onu emine tam tiştim olanlar, Allah'tan korkanlar, iş işte onlar Sevgi olundular olmayacaklar. Ne zaman tabii mahşerden sonra tabii. Mahşerden sonra tabii bir arada saat köprüsü var. O konu geçen akşam geçmişti. Allah'ın sevgili kulları saat köprüsünü sanki farkına varmadan geçecekler Çok seri geçecekler. Alta bir cenem. <gülüyor> Peki nereye sevk olacak bunlar? İlen cenneti cennete. Bunlar Allah'ın mütteki kulları, tekvâ kulları cennete sevk olacaklar. Peki dünyada tekvâ olmayanlar, yani incini araştırmayanlar, aman haram lokmayı yemeyeyim, aman yalan söylemeyeyim, aman namazım kazaya kalmasın diye titremeyenler, tekrı olmayanlar peki bunlar cehennete girmeyecek mi bunlar iman olduğu halde girecekler, girecekler. yalnız cehennete giriş iki çeşit olacak birincisi duhule evvelin deniyor duhule evvelin ilk giriş bence. hiç cehennem içe atılıp yanmadan Sırat Köprüsünde kebabı pişmeden, korkmadan doğrudan doğru cehde sevk olmak. Kimlerle tabi minel ve vesidüki ilahır, Peygamberler, siddüklar, şehitler, salihler böyle, bu mütekiiler doğrudan doğru direk cehre girecekler. E dünya'da elhamdülillah imanı var. Allah inancı var, allah Teala'yı tanıyor ama nefsini aşamıyor, şehvetini aşamıyor, öfkesini aşamıyor, iteresinden kapılmış çevreyi aşamıyor, işte örtemiyor, kapanamıyor, namazını tam kılamıyor, işte alkolden şundan bundan tam kendini koruyamıyor, günah dalabiliyor, batabiliyor ama inancı var, inancı allah Teala'ya var. Arada namazına kılıyor, tam yapmıyorsa da. Peki bunlar ne olacaklar? İşte Allah korusun, işleri tabi zor olacak. Mahşe yerinde, mizanda, tartıda, günahları bunların fazla gelince, günahlarından arınmaları için önce cehenneme atılacaklar. Ve bunlar günahlarından arıncaya kadar oradan olacaklar ancak ondan sonra çıkıp de girecekler. Tabi yüz sene, bin sene, on bir yanacak. Allah korusun böylece. Bunun için sevgili muhterem kardeşlerim yani cehennem ateşe yanmak zor bir şey Allah korusun böylece. O pislik yani böyle. Kayyak kuyular böyle. O dumanlar, buharlar, cebaniler, o deve boynu gibi yılanlar böyle. Ateş Hamim, kasak suları, o cehennem pislik böyle şey. Bu işin dünyada elimizden geldiği kadar günahtan sakınalım mıdır, böyle. Nefsi aşalım böyle. Şevveti aşalım itirası aşalım böyle. Çivriyi aşalım. Bana Mevlam yeter diyelim. Yani hasbi Allah. Bu da hasbi Allah. Bana yeter. O benden razı olsun. Yeter diyelim. burada boyun eğelim o zaman inşallah tekvardan oluruz oluruz, o zaman inşallah teala hiç cehennemi görmeden böyle sırada böyle ışık hızıyla geçip Erhamla peygamberler evliyalar, sahabeler sıddıklarla böyle o feizli halle dedi giriş bilen cenneti işte Mevla yürüyor o müttakiller bu şekilde cennete sevk olunacaklar. Zümre zümre zümre, bölük bölük, bölük bölük. Her grup başka başka. Eyle, salat. Bazı kişiler vardır, beş vakit farz namazın dışında, kazası olmadığı halde, ama çok namaz kılar bazıları. Demek ki bazı kişilerin ruhu namazdan çok fiiz alır çok namaz kılar. Bunlar ehli sanat derler. Ayrı. Bazıları ehli cihattır. Allah yolunda İslam'a kendini vakfeder ama ama din der, dinim İslam'ım der. Her şey ona vakfeder, malın canını. Bunlar cihat ehli böyle şey. Bunun gibi dünyada kişiler ibadetin hangi türünde, çeşidinde daha faydalı etmişlerse onlar aynı Sınıf olarak böyle zümre zümre yani bölük bölük grup grup cennete sev olunacaklar. Hatta izaça uha, hatta taki izaça uha o cennetin önüne geldikleri zaman, hatta gayi için sonuç için gelir demek ki epey yol var cennete oranan <gülüyor> İşte bunlar inşallah Mevlam rahmetiyle bizi orada kılar inşallah. Demek ki her peygamber önünde, her imam yani hangi grubun önderleri varsa onu önderinde verecek. Arkas ümmetleri, cemaatleri olduğu halde bütün Müslümanlar grup grup toplanacaklar inşallah Cennet önünde. Tabi kimler var orada? E, bütün peygamberler hepsi oradaydı hafıza. En aşağı 124 bin say Allah biliyor. peygamberler. Sonra her peygamberin sahabesi. Sonra her peygamber ait evliyalar böyle, evliyalar, şehitler, Allah için. Allah din hakim amacı canını Allah için gönlü verenler, şehitler, sıddıklar, salihler, tekvâlı müttefikler böyle feyiz akan bir yer böyle. kardeşiz zevk-i islam toplanacaklar cennetin önüne gelinecek. Ve futihat ebvab. İşte bunlar cennetin önüne geldikleri zaman ve futiyat açılacak evvaba cennetin kapıları. Arapça bab kapı demektir, evvab çoğulu kapılar anlamına geliyor. Demek ki oraya gelince kadar Müslümanlar kapılar kapalı cennette, kapılar kapalı. Ceneye gelindiği zaman cennet kapıyı açılacak. Tabii nasıl kapı bile mi yani hayale bulamayız çünkü insan bir isim duyduğu zaman bildiği görüş onu kıyas eder yani bunlar diye kalıp benzemiyor tabi benzemiyor tabi cennetinin kapıları açılıp da oraya gelen müminler müslümanlar Cenneti gözüyle gördükleri zaman artı coşku zirveye çıkacak. Gözlere kamaşacak böyle. O cennetin güzelim kokulara gelecek böyle. Birer kokulara gelecek. Onurlara gelecek. O güzellik, onur gözleri kamaştıracak. Herkesi heyecan doğruya gelecek. Lokalin hazinesi var. <gülüyor> ve cennetin hazinesi hazine oranın amiri ismi Rıdvan nasıl cennet melekler var ismini Zabani cennet melekler var cennet melekleri bunların da başı Rıdvan istenen bir melek büyük melek ama çok sempatik sevimli güler yüzlü bir melek bu melek çıkacak kendi kapısına Çıkacak. Ne diyecekti önce? Selamün aleyküm. Önce oradaki müminlere selam verecek. Selamün aleyküm. Artık yani selamettisiniz. Şimdi selam deyince selamın dünyadaki anlamı başka, oradaki anlamı başka. Dünyadaki anlamı duyu anlamına geliyor dünyaya geliyor. Selam deyince Allah size selamet versin yani afetten koruma gibi anlamına geliyor. Orada ise art, dua yok orada. Oradaki haber şeklinde artık yani selametlisiniz anlamı geliyor böyle. Artık hepiniz selamettesiniz. Tıbı tüm buraya pak temiz geliniz buraya. Tabi günah olan bile gelemiyor. Az günah kalan bile. En son saat köprüsünde yamarak göndere arınacak. Oraya temiz oraya. Öyle buyuracak. Artık selametlisiniz. Üzerinizde. Tıbı tüm buraya tayyipak ter temiz gibi buraya geldiniz. O halde fede hulüha hal edeyim buyuruşum. Fede buyurun. Girin bakalım cennete. İzin verecek. Buyurun girin bakalım. Yani bir ziyaret mi? Hayır. Halidin ebedi kalıcı olmak üzere buyuracak. Buyurun de giriniz. Hem de ebedi kalmak üzere buyurun giriniz. Önce peygamberimize izin verecek Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamberimiz Aleyhisselam sağında Hazreti Bekir'i alacak. Sonunda Ömer alacak. Yanında diğer büyük sahabeler, diğer sahabeler. Sonra Medine halkı, sonra Mekke halkı olmak üzere bu şekilde diğer Müslümanlar inşallah biz orada oluruz. Cennete adım atılacak. Cennete girilecek. Cennete giriş anı tabi tasavvurların dışında yani hayallerin dışı ötesinde bir şey böylece. Oradaki o sevinç o heyecan, o coşku o Allah diye yanma o anda, gönüller coşmuş o halde Tabii ancak onu o anda inşallah yaşarız da biliriz inşallah onu inşallah, cennete giriş olacak. Hem de ne şekilde orada ebedi kalmak üzere artık çıkış yok vay sen günah işledin hata ettin, suç işledin ya da şu işlerini efendim gene getirmedin. Hatta yanlış oldu. Yok orada. Yok orada böylece. Oraya girildi mi? Arkada ebedi kalmayacak. Peki işine girişten ne olacak? İnsanlar cehennetten nereye gidecekler? İnsanın makamı mevkimi var mı orada? Evet. Evlamız buraya bizlere. Furkan Sure ayet 75'te Sebirle ve fiha ve selam. fiha orada bunlar karşılanacaklar. Bete gelecekler, gelecekler. Herkese hemen cennete giden kadın erkeğe herkese karşısına bir cennet meleği gelecek. Bakın cennet meleği. Yani o kadar güzel, o kadar nur o kadar şeyim, sempatik. Melek karşısına gelecek herkese. Tehiyyeten ve selama. Tehiyye ve selam ile karşılayacak onları. Tehiyye, yani hayat dileme, sağlık dileme, sıhhat dileme. Yalnız az evvel dediğim gibi, cennette bu anlama gelmiyor. Orada haber şeklinde. Artık saatesiniz, selametisiniz afetesiniz, diye bir haber şeklinde mektubuna karşılayacaklar. Ve o görevli melek kimi karşılama görevliği alacak o kişiyi kendi makamına köşküne, sarayına götürecek. İşte efendim cevap bak senin köşkün bu saraya bak Şu gözünün görebildiği kadar yer. Yani dünyanın kaç katı dünyanın kaç katı o kadar büyüktüğünde Köşkü, sarayı, ağaçlar, mevler, akarsular, sular, içerisinde bu senin yerin artık böyle, ebediyen böyle. Bu senin yerin. <gülüyor> Peki cennet eşine şey ne var? Önce bir özetlere bakalım. belamız böyle bizlere zuru su ayet yetmiş birde sebilla ve fiha o cennete var, Cennete var. Ne var? Ma teştehihil enfüsü Ma, eletiyin. O cennette öyle şeyler, öyle şeyler var ki teştehihil enfüsü, nefislerin iştah ettiği, arzuladığı ne varsa, hepsi orada böyle. Yani insanın nefsi ne istiyorsa cennette var daha ve telezzül gün gözlerinizden lezzet alıyor. Tat alıyorsa, zevk alıyorsa hepsi orada var. Buradan önemli iki şey oluyor bence. Nefis ne istiyor? Ne istiyor nefisler muhteremler? Bakalım kendimize. Ne istiyor nefisler? Önce ölümlüsü hayat istiyoruz. Ölümlüsü bir hayat. Böyle. Kişi ölecek. Bir insanın gerçekçi olarak bir insan böyle kesinli olarak ölümü inandığı an, ölümü inandığı halde, tabi hayat soğur dünya hayatı Güzel bir ev yaptırıyor. İşte badanaları, şunlara, bunları, eşleri alıyor falan alıyor. Ama o anda o kişiye bir evlullah tarafından manevi haber verirse veya kişiye rüyasında artık ömrün az kaldı yakını öleceksin dendiği anda Dünyanın tadı gider arkadaşlar. Hepsi boşa gider arkadaşlar. İnsan ne istiyor insan? Önce insanın istediği ölümsüz hayat. E bu dünyada mümkün değil. Hatta mümkün olsa zaten iyi değil dünyada. İnsan yaşlanır çünkü böyle. Çünkü dünya alemi oluşum bozulma alemi bu dünya. Devran böylece. Yani Oluşun bozulma böylece. alemi eşim insan dünyada çok yaşarsa ne olacak yaşlanacak 305 yaşında 50 kişi böyle ne olacak yatağa bağımlı kalacak şimdi devren bunu gösterir dünyada böyle olacak kişi böylece yatağa bağımlı gözleri görmez kulağı işitmez beli doğrulmaz idrarını tutamaz altına işleyecek altına pisleyecek ağzını çiftirip şey yemeyecek yatağa bağımlı kim bakacak onu? oğlu kızı o da 250 yaşına gelmiş ona kim bakacak, torunu o da 200 yaşına gelmiş, Onu kim bakacak işte insan ne istiyor ölümsüz hayat ama bir insan ne istiyor, gençlik böyle insan hep genç kalsa aynı yaşta kalsa aynı sıhhate kalsa, sağlıkta kalsa işte cennette olan böyle. cennette ölüm yok ölüm yok cennette Orada ebedi süreti gençlik var, sürekli sıhhat var. Ve gözlerin lezzet, tat aldığı, zevk aldığı her şey cennette böyle. Yani hiçbir görüntü, işte şu şöyle olsaydı yok böylece. Şey böyle. Ağaçlar, meyveler, renkler, öyle bir uyum, öyle bir düzen, öyle bir şekilde ki ...gözün tam tat aldığı... ...zevdendiği bir ortam... ...görüntü olarak da... ...yaşantı da... ...insanın tam istediği yaşantı... Böyle. ...tabii o arada... ...huzur, güven... ...onlar için sonra inşallah... İşte insan ancak... ...cennet tatmin edebilecek insan... Işte. ...yoksa insan dünyanın... ...nerede de gitsin... ...mutlaka dünyada... ...bir söz vardır dikeniz et olmaz, e, gül olmaz diye. Gülülmez olacak dünyada böylece. Gece olacak, kış olacak, kara olacak. Cennet o şekilde. Mevlamız yine bize buyuruyor Duhan-ı ayet 51'de Bismillah. İnnel müttakine fi mekamin emineyn İnnel müttakine muhakkak müttakiler Dünya alttan korku sakınanlar cennette fi mekamin emin orada emin makamda olacaklar. Emin artık orada güvencede olacaklar. Güvencede. Yani güvenilir makamda olacaklar cennette. Dünyada bu mümkün değil muhtemelen güvence. Mesela bir atmosferik olaylar aşırı bir şeydi fırtına ...aşırı bir yağış, bir sel... ...aşırı sıcak... ...aşırı soğuk, deprem... ...düşman... ...nedir bunlar? İnsanın hep böyle... ...geleceğinden endişelendiren... ...ne olduğunu insan bilmiyor dünyada... ...hatta insan mesela yazın... ...güzel temiz bir havada... ...kıra gider de... ...oturacak orada i̇şte ...bir ağaç gölgesinde bir yer, ya çadırını kuracak orada... Ama emin değildir yine orada böyle. Bir yılan gelebilir, bir şey gelebilir. İnsan ormanda kamp kuracak, korkar ama gece başlı canavar gelebilir. Yılan çıyan gelebilir böyle. Geri sirsen gelebilir. Zarar olabiliyor. İşte cennette herkes emin makamda. Güvenilir. Güvenceli makamda. Yani insana zarar veren hiçbir şey yok cennette mikropte cennette e, sinek yok cennette muhteremler böyle yılan yok, haber yok, şu yok, bu yok düşman yok cennette o da cennette e, hava dalgalaması yok cennette fırtına yok, kış yok, kar yok şunlar bunlar yok demek ki neler var cennette tam güven ortamı ancak ki cennette dünyada bir devletin başkanı bile çalışmış, çabalamış mesele, seçilmiş devletin başına gelmiş, nasıl gelirse gelmiş ama güvencede mi? Yok onun muharifleri vardır, düşmanları vardır, darbe yapmak hevesleri vardır suikastlığa girişimi olanlar vardır bunların da ötesinde zaman gelir başka bir devlet Buna göz dikene böyle, buna saldırır, saldırır. İşkaretorasını kişi diyetin başkanı iken ya ölür, öldürülür ya teslim alırlar ...esarete teki şey. Demek ki dünyada güvence yok muhteremler, yok diye yani güvence? Tabi yine hastalıklar var, e, dertler var dünyada bir telefon çalar bir acı haber gelir eyvah trafik kazası olmuş eyvah şu ölmüş bu olmuş şuramış, olmuş böyle olmuş yani dünyada güvenceli bir makam yok dünyada kim olursa olsun olsun dünyada güvence makam yok dünyada <gülüyor> ancak ki bu cennet olacak işte demek ne var cennette insanın nefsi nasıl bir yaşam istiyor gençlik, sıhhat, zinde zinde, huzur hiçbir korku olmayacak, güvence olacak gönül hoş olacak kişi her aşağı mutlu olacak süretli genç olacak cennet bunlar peki cennette insan düşmanı olmayacak mı acaba mesela dünyada düşmanı vardır dünyada hatta Mesela sahabeler döneminde Sahabeler döneminde Hazreti Hamza'yı Hazreti Vahşi katletti. Bunun için sahabeleri diğer bir sahabe ama ona sahabe değil. Sonra sahabe oldu. Peki orada bir olmayacak mı? Kan davası olmayacak mı? Olmayacak muhtemelenler. Vela'mız buyuruyor. Bismillah. Ve ne zana ma fi sudurihim onların sudur, sadırın çoğulu sadır göğüs demektir. Çünkü göğüsler, kalp ve ruh sırf etraflar vardır. Ve biliyor, onların göğüslerinden çekip çıkarırız. Mine gillin gill. Kim, düşmanlık, haset ne varsa onları onların göğsünden kalbinden çekip çıkarırız ihvanen orada hepsi birbirine kardeş olacak. Oluklar haline Kardeş olacak. Alâ sürrim <gülüyor> mütekabili. Oturduk ayar serirler. Serir, tahtlar. Tabi nasıl bilemiyorum mesela. Divan, taht ne destekleyelim bunlara. Bilemiyoruz. Ama büyük mü? Büyük. Üzerinde cennet yatakları o böyle cennette genelde insanların giydikleri eşyaları hep cennet ipeği ve cennet yeşili olacak. Cennet yeşili. Şimdi malum ya yeşille tek değil yeşiller. Mesela şöyle bir ormanlara baktığımız zaman hep yeşildir ama değişik yeşiller vardır. İşte cennette has özel yeşil olacak. Ki insanın gözünü ok gözünü dinlendiren, beni dinliren, dinlendiren gözün zevk aldığı cennet yeşili. Cennette ipek olacak, ince ve kalın iki şey olacak, bir iç çamaşır çamaşır olacak ve oradaki yatakları yastıklarda hep cennet ipeğinden olacak cennet olacak. Hazır ama böyle, hazır, her şey hazır böylece. Tabi orada çarşı yok. Pazar yok. Terzi yok. Efendim işte benim elbisem tam uyumadı da. kol uzun geldi. Biraz omuzu çekti. Bak, orada her şey doğal olacak. Doğal böyle şey. Doğal olacak. İnsanın kendi derisi gibi Mevla ona ölecek verecek kullarına tam olacak. böyle. O cennet elbiseleri hiç orada kirlenmeyecek. Kirlenmeyecek eskimeyecek, sökülmeyecek, yıpranmayacak. Yani orada çamaşır değişimi yok. Orada çamaşır yıkaması da yok, güvecek orada böyle işte. Neden? Çünkü cennet başka âlemde. Başka böyle. Orada toz yok, duman yok, hava kirliliği yok. Orada eski yıpranma diye bir şey yok cennetler. Eskime, yıpranma bu dünya düzeninde var bu paneşe. Yani dünyanın dönüşünden, güneşin hareketlerinden, yıldız etkisinden diyanoluğu yıpranma oluyor böyle. Eskime, çürüme, dağılma, bozulma bundan oluyor böylece. Cennet başka bir düzen olacak orada. Cennette yıpranma, eskime orada olmayacak, olmayacak orada. İşte Mevla abiyoruyor. Dünyada iken her ne kadar aralarında tartışma olmuştur, hatta geriinde savaş olmuştur aralarında olmuştur, ama ikisi de İran'dan mümin olmuştur ya, sordun, ya biri sonra biri sonra birisi olmuştur. Bunlar cennet gülüp bir zamanda orada aralarında kesinlikle öyle bir düşmanlık olmayacak, kin, haset olmayacak, kısırım olmayacak. Her bir kardeş olarak ala sürüyün sürü serinin çoğulu oturacaklar tahta üzerine mütekabilin karşılıkla böyle oturacaklar konuşacaklar görüşecekler birbirini sev, sabit yapacaklar <Gülüyor> peki cennette iklim nasıl olacak yani cennet? iklime cennette yaz kış var mı Nevşim var mı orada? Hayır madem. Allah Teala buyuruyor bizlere. İnsan su ayet 13'te zemirira. Orada ne güneş görecekler ne de Zemir o zaman. Allah La fiha şemsen ve la Orada güneş yok cennette, güneş yok. Güneş olmayan da peki aşırı soğuk don olur. Zemir olur. O da yok orada böyle bir şey. Peki nasıl olacak güneş, cennetin ısısı, itin nasıl olacak? Şimdi tabi her bildiğimiz gibi dünyadaki enerji, dünya enerji güneşten geliyor. Eğer güneş enerjisinde bir kesiklik olsun, dünyada denizlerde donar, havada donar bir yere canlı kalmaz. allah Teala dünyayı burada güneşle bağımlı kılmış. Bağımlı kılmış böyle. Yani bakın dünya bile bağımsız değil. Böyle. Dünya bile güneşe bağımlı. İnsan ne oluyor ki? İnsan ne oluyor ki? Böylece. Ama cennet öyle değil. Böylece. Yani cenneti böyle bir güneş on güneş değil milyonlar güneş cennet enerji veremezler. Veremezler muhtememdir. Yani milyarlar güneş olsun cennete ısı ışık yani enerji veremezler. Böyle. Nasıl olacak? İşte cennetin enerjisi kendi yapısından kanatlanacak. Hem ısı hem ışık hep aynı yerde kalacak cennete böyle. Her tarafında. Mesela dünyamızda şu anda bu yörede gece oluyor, başka yerde yatsı olmuştur, sabah olmuştur, gece arasıdır, güneş doğuyordur. Dünya bu şekilde böyle. Orada öyle böyle. Cennetin her tarafında, her tarafında cennetin hep aynı hale olacak. Aynı ısı derecesi olacak. O da sürekli aynı kalacak ve ışık da aynı olacak böyle, cennette. Bu için cennette zaman diye bir şey olmayacak cennette, gece yok cennette böyle, gece yok hep aynı hal, aynı ısı aynı ışık insanlar ne üşüyorlar nesne gelip aman ama çok çok bunaldım yok cennette böyle tam doğal bir iklim, sürekli ama böyle, tabi gecesi yok gerisi yok, mesela dünyada, bazen ısı ne değişiyor dünyada İnsan sabahtan biraz yenip çıkıyor. E, çarşı işi var. Bir sıcak bastırıyor. Kişi bunalıyor. Yanıyor insan, sıkılıyor insan. Daralıyor insan böyle Ya da insan hafif gidip çıkıyor. ısı düşüyor. insan, üşüyor. Ya da anne bir yağmur bastırıyor. İşte bakın muhtemelen kardeşlerim. Yani insan dünyaya uyum sağlayamıyor. Neden? İnsan cennet için yaratıldığından dolayı cennette ısı hep aynı ısı bir yere düşmeye çıkmıyor böyle ışık ışık ve cennette gece de olmadığı için cennette zaman biri mi yok cennette yarın hafta, ay, yıl işte on sene önce, beş sene sonra yok cennette böyle hep aynı cennette böyle cennette uyku yok cennette uyumak yok cennette yani insanların bedensel yapılarının uyku orada ihtiyacı olmayacak cennette böyle. O sürekli enerji böyle. Sürekli dinç böyle. Zinde. Gençlik hareketi hal olacak insanlarda, sağlık olacak. Orada insanlarda uyku ihtiyacı olmayacak. Femelanbüye ayet 35'te Sebillah ukulluha daimün ve tabi orada böyle mevsim zaman olmayınca yani iyice devamlı orada Meyvaları devamlı efendim işte mevsim gelse de kiraz olsa erik olsa şeftali olsa şu olsa yok böylece. orada her meyva her zaman hazır tam meyve deyince dünya meyvesi değil Yani cennetin bir tek meyvesinin görüntüsü, rengi, kokusu, hele tadı, anlatılamaz böyle şey. Oradaki düzen başka düzen cennette. Sonra cennette bir şey, bir şeye bağlı değil cennette. Dünyada allah Teala, her şey dünyada sebeplere bağlı Mevlam böyle. Yani dünyada her şey zincirle sebeplere bağlı. Birbirine bağlı dünyada. Bağlı. Orada öyle değil. Mesela cehennette ırmaklar akıyor böyle. Bir ırmak var süt ırmağı. Süt akacak böylece. Süt akacak böylece. Şimdi dünyada süt nasıl elde edilir? Mesela bir insan ya bir koyun alıp bakacak ya bir inek insan bakacak Veyahut da bakanlar insan bunu satın olacak bu şekilde. Böylece. Yani insanoğlu bugün yeryüzünde bu kadar teknolojiye rağmen insanlar üretemiyorlar. Böylece. Ham maddesi belli işte. Ot, saman, da bunlar böylece üretemiyorlar. Ama cennette Allah'ın her şeyi direkt yaratacak. Cennete bal var. Hatta bir yırmak bu akacak. Süzülmüş bu akacak böylece. Ama araya gerek yok orada böyle. Şimdi cennetin ağaçların da kökleri yukarıda olacak. E dünyada bir ağacın kökü yöreden çıktı mı kurmayan mahkumdur o. Toprağın bağımlı ağaç. Ama cennette hiçbir şey bir şeye bağımlı olmadığı için orada ağaçların kökü yukarıda. Dallar aşağıda. Neden? Çünkü insanların yararı ağacın dolunda, yapılandığında meyvesinde aşık olacaklar. Da, dalları yani cennete gidecek başka olacak muhtemem kardeşlerim. <gülüyor> Bir hadisi de. buyuruyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.) beyan buyuruyor. Halisi kutsî demek yani anlam, mana Allah Peygamber kalbine verilmiş. Peygamber bunu kendi sözüyle bize açıklıyor bunlara berece. Şey. Ayet gibidir tabii buyuruyor Mevlamız Kutsu hadisinde e'adet li ibadis salihine e'adet li ibadis salihine Mevlam buyuruyor salih kullarım için hazırladım Mevlam buyuruyor. Güzel Mevlamız haber veriyor bizlere. Ne diyor Mevlam bakınız salih kullarım için hazırladım. Salih kullarım Kimdir sana erenler? Yani iyiliği fazla olanlar böyle. Sabrı fazla olanlar böyle. Haklı olanlar Ma'ala aynü re'et. Hiçbir gözün görmediği nimetlere bakınız. Hiçbir gözün görmediği nimetler. Şimdi cennete ağaç var diyoruz. Altın dünya acı gelir. Ama o değil ki neden dünyacını gözümüz görüyor? Halbuki yürüyor buyuruyor, hiçbir gözün görmediği nimet. Demek ki cehennete ağaç var, isim olarak ağaç var, isimle ağaç geçiyor ama nasıl ağaç bilemiyor. Der. Nasıl bir ağaç? Hatta mesela ağacın gödesi böyle altından olacak. Böyle gümüşten olacak. Belki. Olacak. Böyle, o oduna gerekiyor ki, Şart değil ki böylece. Yani şimdi diye aklımıza öyle gelir böylece. Yere dikeli köklerin gıda alıyor, yaprağı güneşten, öfene, havadan alıyor. Şunlar bunlar, bir laboratuvar gibi değil, değil bence. Yani cennette bir şey bir şey bağlı değil bence, değil. Cennette ağaç var, isim ağaç ama ama nasıl ağaçlar bilemiyoruz. bence. Sonra o ağaçlar o kadar büyük ki hadise geliyor bir kişiyi hızlı koşan bir atla koşsa bakınız bir insan atla tabi o dönemde uçakta olmadığı için peygamberimizde atı örnek görüyor bir kimse atla koşarak yüz sene gitse bir insan atla koşarak at insan rahatla koşarak yüz yıl girse uyumadan gece gün girse bir ağacın gölgesini bitiremeye bakınız. Öyle bir ağaç böyle. Şey. Dalları aşağıda, gövde yukarıda, böyle havaya, suya, toprağa bağlı bir böyle. Şey. Sonra oradaki meyveler de dünyada oluşması için meyvelerin işte toprağa, elementlere, şunlara, gübreye, azota, suya, karbonhidrat ihtiyaçları var. Öyle dünya açan itebeli. Beyamız buyuruyor: Hiç bir gözün görme nimetleri hazırladım. Vela üzünün semiat. Hiç bir kulağın duymadığı nimete bakınız. Demek ki ne kadar bile anlatılırsa, ne kadar dinlesek, ne kadar şey yapsak hayır hiç duymadığımız, hiç görmediğimiz nimetler. Vela hatara alakalı beşler. Ve beşlerin insanın kalbine gelmeyen, yani akıl, evham, hatıra gelmeyen güzellikler cennette var. Bunun için yani buna dikkat buyuralım. Haşa benim anlattığım kadar değil. Anlatamam. Şimdi buyuruyor, Mevlamız buyuruyor, hiçbir kulağını işitmediği, hiçbir gözün görmediği, hiç kimsenin hatırına, kalbine, hayaline gelmeyen güzellikler. Ve Allah bize büyüğü ayrıca, ayet-i kerimesinde, secde ay suresinde, 17 ayetinde, sebebiyle, Fela تَعْلَمُنْ nefsün Allah büyüğü hakkımızda. فَلَا تَعْلَمُنْ hiç Hiçbir nefis bilemez. Hiç kimse bilemez. مَا اُخْفِيَ لَهُمْ Minküreti ayının gözün nurundan saklanan o nimetleri kimse bilemez bakar ayının gözün aydınlığından, yani insan ancak cennete girdiği zaman, hatta cennet açıldığı zaman göz aydın olacak, göz nurlanacak. Demek bu yani aşırı sevinç gibi. Göz bir şaşın kalacak. Demek ki o anda bu bir sürpriz olacak yani. Yani cennet bir sürpriz alemi. Orada denge başka, düzen başka, yapı başka, her şey başka başka, başka başka böyle. Ebediyet, sonsuzluk alemi, her şey sonsuz, hiçbir şey tükenmiyor arada ama her şey başka böyle. Işte. Her şey de başka olacak. <Gülüyor> peki cennette yorulmak var mı acaba cennette yorulmak var mı cennette ya da usanç var mı hayır meylamız buyuruyor fatır süre, ayet 35'te sebebi La yemez suna fihan nesebun orada bizlere melon yani insanlar bize konuşuyor orada can konuşuyor iş konuş inşallah. bir zahmet, çetinlik, zahmet, meşak uğunduk olmayacak böylece. Şey. İşte ay biraz yorulun dinineyim Yok mu böyle vakılsın. Yorulmak yok böyle. Bir de vay yer çekimi yok cana böyle. İnsan ezmiyor böyle. Hava basıncı yok. Yer çekimi yok orada. Öyle bir düzen cennette. Demek insanlar cennette milyarca yıkalıkları halde insanlarda bir an yorgunluk hissetmeyecekler. E ben yoruldum. İşte şunu yaparken zahmet edeyim yok ben şey. Peki mesela canım meyve hissedi oturduğu yerde ya da yattığı yerde yorulmayacak mı? Yorulmayacak mı? Yorulmayacak böyle. İns, herkesin mülkü o kişinin iradesine bağlı olacak cennette. Ya ettiği anda ağacın dal uzanacak mı diyorlar? Dayanak uzanacak mı koparacak mı diye. Veriye Orada usanç da olmayacak usanç Yani artık hep bunu görevi usandık olmayacak böyle. Olmayacağız. Yani. İnsan ve doğa, cennet doğası, iç içe ona yaratılmış yaratılmış. Ona göre olmuş. Böylece. Her şey insanın tam isteğine göre, nefsin isteklerine göre, insan hepsi ona göre yaratılmış, cennet doğası ve insan. Böylece. Sürekli huzur, sürekli gençlik, sürekli sağlık, sürekli nimetler, bolluk, bolluk, bolluk. bolluk. peki cennette evlilik olacak mı? Orada erkek kadın nasıl olacaklar? Bevlamız buyuruyor Sebebillah <tuhar> Velevüm fiha ezvacim mutahheretun Velevüm <tuhar> onlar için var fi orada <tuhar> ezvacim mutahhere Ezvar zevcin zevcinin çoğulu orada herkesin de zevcisi yani eşi olacak. Erkek hanımı olduğu gibi, orada her kadının da beyi eşi korusu olacak Yani cennette bir tek kişi, erkek kadın tek orada kalmayacak olmayacak. O da herkesin eşi olacak. Nasıl olacak? Ezvacı mutareh belabir ya. Mutare tertemiz, tertemiz pak olacak. Orada insanın eşi, kadının eşi kolası, erkeğin hanımı orada. Demek ki tertemiz pak olacak orada. <gülüyor> Peki nasıl olacak bu temizlik? Yani kirma mı yıkanacak mı? Hayır. Şuna buyurun müfeslerler. testin aldım bunu. Minel hayıldı. Şimdi kadınlara baktığımız zaman, diyeceğiz ve kadına bir adet vardır, aybaşı halleri vardır. Cennete bu hal olmayacak kadınlarda, olmayacak kadınlarda. Sora vel gayti vel beyle. Erkek kadını ortak olarak aynı şekilde, gayet büyük aptez bozma, beyle idar yapma, bu da olmayacak cennette. Yani cennette tuvalet diye bir anlam yok cennette artık. Unutacak tuvalet barişi. Unutacak. Demek ki erkek olsun kadın olsun cennette yiyecek, içecek bol bol böyle doyasıya içecek ama dışarı çıkması olmayacak. Cennette bağırsaklar artık iş yaramayacak orada. Veya onları tekrar bunu yaratmayacak ya da onları yaratmayacak onları. Demek ki cennette bağırsaklar orada devre şey kalacaklar. Böylece. Olmayacaklar. bu busak ve tükürük olmayacak orada. ve nuhameti balgam olmayacak. Burun akıntısı olmayacak. Kulak kiri olmayacak göz yaşı olmayacak ter terleme orada olmayacak bunlar. Erkekte kadında bakınız. Demek kadınlar için özel olarak adet görmeyecek kadınlar. Sonra ortak erkek kadında e, idrar gibi büyük abdest gibi tuvalet çıkma isteği olmayacak. <gülüyor> Tükürük, balgam, burun akıntısı, göz eşiği kulağın kiri olmadığı gibi ayrıca tırnak uzamayacak. Yani cennette tırnak kesme bu da olmayacak cennette. Böyle. Bu da bir külfet insanlar şey böyle. Ne ayağın tırnağı, ne parmakta tırnaklarım uzamayacak. Cennette saçları da uzamayacak cennette. Böyle işte. Cennette saç tıraşı da olmayacak. Olmayacak. Hatta saçları bir taramak da olmayacak cennette. Böyle ona göre onu yazacak onları orada kimse saçınla başınla efendim tırnağı uğraşmadığı gibi ayrıca bedende tüy kıl olmayacak bedende böyle ne koltuğu ne başka beden tamamen tüysü olacak beden erkek kadınla olacak işte cennette ne tıraş olma derdi var ne saç tarama derdi var ne baş yıkama derdi var ne tırnak kesme derdi var tabi belber yok cennette kim yapar berberliği orada böyle Kim ihtiyacı var belberliği orada kim yapar İşte mevlam buyuruyor cennette böyle olacak eşler böylece eşler olacaklar ayrıca mevlam buyuruyor urben etrabah uruben etrabah uruben eşler birbirini çok ama aşırı sevecekler böylece her kadın kimin orada evli ise kiminle diyorum neden onu da şıklayamayacak inşallah dünyadaki eşler evli eşler dünyadaki İkisi de Allah yolunda iseler ve bunlar ikisi beraber cehennete girerlerse orada yine beraber olacaklar olacaklar ancak Dünyada beraberler. İkisi de hak yolunda. Allah yolu ikisi de. Yalnız uyumsuz eşler ama. Yani ruhlar, gönüller birbirine uyum sağlayamamış dünyada. Birbirine pek hoşlanmıyorlar. Böyle sıkılıyorlar. Tartışıyorlar. Hayatları böyle evlilikte yıkmıyorlar. zora buna katlanıyorlar. İkisi de her ne kadar bunlar cennete girseler de orada bunlar daha bir olmayacaklar. Ayrıca, şimdi mesela eşlerden biri celeme gidecek icabında. Tabi olacak bu. Mesela demek ki hanım, hanım gayet mesure, örtünüyor, sakınıyor, beş ama Allah'tan korukuyor, haramdan sakınıyor, her şeye dikkat ediyor. Ama eşi kolası Allah yolunda değil. Değil Allah yolunda. Tabi ne olacak? Onun kolası eşi celeme gidecek, kadın cehade gidecek. Peki kadın tek mi kalacak? Hayır. Diğer yandan öbüründe ...mesela erkek iyi... ...erkek salih erkek... ...Allah yolunda haramdan sakınan namazdan yazdığında... ...ama hanımına söz geçiremiyor... ...onu İslam'ın şartı veremiyor ona... tabi bu da ne olacak... ...bunda hanımı cehenneme gidecek... ...erkek cennete gidecek... ...işte bundan olacak burada eşlenecekler muhtemelen... ...eşlenecekler... ...yani efendim işte benim hanımım cehennemde... öbürü benim kocam cehennemde... E ...ne yapayım işte... Yok orada böylece, orada cennette hiç kimse bir gün bir an, bekar tek kalmayacak böylece. Çünkü insanın doğa yapısı da böyledir böylece. Eşlenme. Derim. Eşlenme böyle erkek kadın böylece. Erkek kadın, yani artesi uçları gibi ancak böyle bir devre tamamlanır böylece. Yoksa yarım daire kalır, tamamlanmaz böylece. İşte cennette demek ki dünyada uyumlu yaşayanlar, birbirini sevenler, ikisi Allah yolunda ise, bunların cennete yine orada galiba olacaklar. Olacaklar. Dünyada uyumsuz yaşıyorlar, tartışmalı, gönle birbirini ısınamıyor birbirlerine, uyum sağlayamıyorlar. Bunlar ikisi cennet girselerde, ayrılacaklar. Orada herkes gönlüne göre eşlenecek. Eşlenecek. <gülüyor> Ve demek ki eşi cehennede olan da erkeği ve kadın o yüzden başa Allah'ın hikmeti cennette kimse tek kalmayacak. Her erkeğin, her hanımın eşi olacak. Hem yani nasıl olacak demek ki tertemiz bahanecek. Tertemiz bahanecek. Aksilik yok, öksürük yok, balgam yok, gözleşi yok, tükürük yok, efendim idrarı yok tınak etmesi yok böyle kızması yok asabiyet yok her şey böyle uyumlu ayrıca Mevlam buyuruyor uruben etraba Uru ben birbirine aşırı sevecektir aşık olmuş diyor öyle sevecekse sevecek birbirini gençler yani kimsenin başkasının eşinde gözü olmayacak orada böyle her hanım Orada yalnız kendi korasının eşini sevecek. Onu aşık orada dilecesine. Erkek de hanımı sevecek böyle. Dedim, çünkü orada herkes aradığını eşine bulacak benim darımdan. Güzellik, ahlak, temizlik, huy böyle hepsini bulacak. Ayrıca et, râvâ, melâm buyuruyor. İkisi de orada aynı yaşta olacaklar bir de olacak böyle. Kaç yaşında? İki rivayet ve geliyor. 33 diye. 33 daha sahi, daha kuvvetli. Bir bunu alalım inşallah. Demek ki cennete bülü çağından sonra ölüp cennete girenlerin her biri orada hep bu yaşta kaçacaklar. Erkek kadın da 33 yaşında olacaklar. Yani tam aklı her şeyin olgunluğu döneminde olgunluğu olacaklar tabi orada zaman olmadığı için cennette orada yaşlanma olmayacaklar olmayacak, ikisi de aynı işte kalacaklar şimdi dünyaya dönüp baktığımızda bir örnek vereyim <gülüyor> Mecnun elenki kişi, asıl ismi Kasım buna Mecnun, yani deneymişler kendisine bu tabi Leyla'ya aşık olmuş aşık olmuş Leyla'ya el elememişler Engel olmuş her neyse, bu Mecnun Leyla ile evlenemeyince ismi Kasımken artık sanki böyle çıldırmış aşkından, karaciğer aşkına çıldırmış, adı Meçun'unla dönmüş, bu geziyormuş şöyle dağda bayırda, Leylam Leylam Leylam diye yıllarca gezmiş böylece, yıllarca gezmiş, aradan 10-15 sene geçmiş, bir gün zaman gelince bu Leyla'nın bulunduğu Kasgöy'e gelmiş. On balden geçerken artık eline değil. Kendini ihraçsın hakim değil. Yine yolda giderken Leylam, Leylam diye başını sallıyorum böyle bakmadan. Acımışlar kadınlar bu mecnuda. Biliyor tabii aşık olduğunda gitmiş kadınlar Leyla'ya. Ama Leyla tabi orada ya da hasılmış, çökmüş, saramı solmuş. Tabandan 10 yıldan fazla geçmişti. Çok değişim ki da. Gidiyor kalan Leyla'ya, e o da eğlenememiş. Leyla, ne olur? Bak diyorlar, Mecnun diyorlar, Leyla'm diye yanıyor zavallı aşkına bedir. Yanıyor, yanıyor diyorlar. Ne olur? Bir daha Afişomu sen karşısına görsün de, birazcık aşkı sakinleşsin diyorlar. O da tabi kabul ediyor. Mec alıyorlar kadınlar Leyla'yı, Mecnun tam tekrar geçerken oradan bağırıyorlar. Mecnun, Mecnun! Bak Leyla burada. Bir daha bakıyor. Benim aşk olduğum Leyla o değil diyordu. Benim aşkım Leyla benim hayalimde diyor. Yani Leyla'nın ilk görüntüleri onun hayalinde kalmış. Tabukul hayale kalıyor. Daha gençlik, daha zindeliği, daha güzeli dönemi kalmış. Tam yıllar yıpratmış, Leyla'yı çürütmüş. Şey i̇şte bir Leyla bakıyor. Hayır, benim aşkım Leyla bu değil. Diyor benim aşkım diyeyim, benim hayalimde böyle diyor, böyle diyor. İşte dünyada böyle bak muhteremler. Mesela insan geçtiğinde aşık olur, sever, sayar, alır ama yıllar hele biraz ayrılık ayrılık hastalığına biraz gülbet eden kalsınlar beni görünce, bakar ha bu diye şey. Bir de bülü çağından önce ölenler, mesela bir ölmüş, üç yaşında, beş yaşında, henüz de ölmüşse Tabi bunların hiçbir günah yok çocukların böyle. Sabih bunlar böyle. Böyle gibi tertemiz bunlar. Bunlara hesap yok mahşerde. Bunlar direkt cehaneye girecekler. Eğer anneleri, babaları da cehaneye girmişlerse girmişlerse onların yanında kalacaklar. Kalacaklar. bizim Erhan bize böyle şey buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Sibillahirrahmanirrahim. <gülüyor> cennat adinin o adın cenneti sekiz cennet var neha, işte o müttakiler Allah'ın salih kulları o cennete girecekler daha kimler ve men salaha min abayihim babalarından salih olanlar cennelik olanlar ve ezvacihim ve zevcelerinden salih olanlar ve zirriyatihim ve zürriyetleri de, çocuklar da oraya girecekler. Şimdi Bülü çağın önce ölen çocuk hangi yaşta öldüyse hep orada o yaşta kalacak muhtemeliler. Eskiden çocukları çalarlarmış. Başka satarmış ve kilolar satarlarmış. Böylece. Yine bir gün bir küçük bir savaşta, kabiliyat savaşta bir kadının kızını çalmışlar. Kızın ismi Selma'ymış. Küçük kızı çalmışlar. Tabi anne yüreği, baba yüreği tabi ne yapıyor dayanmasa da elden ne gelir? Kadıncağız bilhassa Selma kodası ölmüş zamanla kadın daha çakalmış. Kadıncağız sürekli artık öyle sayıklıyormuş. Ah Selma, ah Selma, yavrum Selma nere başın, ne olacak acaba? Kimin elinde acaba derken 20 sene sonra bu kadıncağız, kızı Selma'sına kavuşuyor. Kaybol zamanlar 5 yaşındaymış. 20 sene sonra, şey yani o anda Selma'sı 25 yaşında olarak buna kavuşuyor. Yani kesin olarak kanıtlanıyor. Bunun kızı Selma diye. Kızına kavuşuyor. Kızı buna geliyor. Geliyor ama kadın annesi kızı yanında olduğu halde hep ah yavrum Selma'm ah yavrum Selma'm dermiş bir gün kısa dayanamıyor anneciğim ben senin kızın Selma'ymış işte. da niye böyle yavrum Selma'm diyorsun kalan şey bakmış da ah yavrum kızım evet kızımsın Selma'msın ama benim hayalimdeki kız o Selma'm başka 5 yani yaşındaki kız o yol onu kaybettiği için onu hep öyle biliyor hep öyle. öyle biliyor 20 sene sonra gerçek kızına kesin de kavuşuyor, 25 yaşında olarak kavuşuyor ama fakat kızı seramasyon dolduramıyor bak motorimle, dolduramıyor. İşte cennette ne o cennet olacak? Eğer bir kişinin çocuğu önce ölmüşse küçük yaşında, o çocuk öldüğü yaşta diriltilecek cennete gelecek. O çocuk artık ebediyen, yani sonsuz çocuk, aynı işte kalacak, cennete kalacak böyle işte. Beş yerelmiş, beş yaşında. Anne babanın hayalde nasıl bir varsa, bunu bulacaklar böyle. Hep aynı hayalde kalacak böylece. Tabi cennette çocuğun külüpheti yok o cennette böyle. Ve altına işlediği işte, üst baş değişecek, üstü külendi yok cennette böyle. Yani cennette kir yok, toz yok, şu yok, bu yok cennete düşer diye korkuluyor cennete böylece cennete tabi hasılıyor cennete yalnız sevimi var cennete <gülüyor> cennete ayrıca insanlar birbirine görüşecekler tabi orada dost görecekler ilk olarak adı Aleyhisselam babamız onun genel bir daveti olacak. Adam Aleyhisselam babamızın bence. Eylül cennet gelişten sonra yeni herkes. Herkes yeni gelişten sonra. Herkes tabi eşinin hanım olacak. Hatta biraz mahrem ama onu da söyleyeyim. Yani bir gerçek yani söylemiş olsun söyleyeyim. Aslında. Yani cennette eşya arasında yine evlilik devam edecek. Yani i̇zbaş baki olacak. Devam edecek. Yalnız İnsanların bedeninden hiçbir akıntı bir ifad olmadığı için öyle başımı olmayacak cennette muhtemelen. olmayacak yani evlilik olacak bir olacak ama erkekte kadında bir başımı olmayacak istediği kadar zevki devam ettirecek öyle olacak cennette peki ne o cennette gıda olacak en gıdalar insan yiyeceği içecek Hatta meylem buyuracak. Mesebillah. Külü veşrebu henniye meylem buyuracak. Kullaramı yiyin, kullaramı yiyin. Bol, bol, bol. Bol beyleyeşe. Koparıyorsun, hemen yerine bitiyor Ne istersen ben, ne istersen hazır önünde geliyor beyleyeşe. Akasuların, ayrıca vidali muhalledüm beyleyeşe. Ya oturun ya da sulara getirenler böyle... ...şerbetleri getirenler böyle... ...yattığın yeri edenler... ...hepsi bu şekilde... ...Külecek Mevlam... ...kulağımı yiyin yiyin yiyin kollarım... ...para yok... ...pul yok... ...ekmek dikmek bismek yok... meyve toplamak yok... ...beyvenin kabuğu yok muhteremde... ...beyvenin çekirdeği yok... ...postası yok... ...yedim de yarım kaldı yok böyle... Tam sana göre böyle şey. Ona göre büyüklüğü böyle şey. Baktığın zaman görüntüsü, kokusu, tadı insanı mesle ediyor. O kadar güzellik. Ama tuvalet yok cennette. Yani cennette bir salgı yok. Salgı böyle. Yani pis atan bir şey yok cennette böyle. Ter yok, akıntı bir şey yok. Cennette yok. Ne olacaklar bunlar? Bunlar çok latif, şeffaf olduğu için Nasıl ki bazen beden su kaybeder sıcakta, beden ısı kaybeder bazen su kaybeder beden sıcaklarda, işte orada deri deliklerinden görünmeyen, rengsiz, kokusuz bir gaz şeklinde çıkıyorlar bunlar böyle. Yani cennette kilo almak yok cennette böyle. Orada kilo kaybı yok cennette. Herkes yerleşti sonra cennete tabii Araya bulacak bir akraba yakın araması olacak işte babasını annesini oğlunu kızını torununu kardeşini ar ar yakınları aralarken herkes aramakta böyle tabi bulan bulacak tabi onlar daha mutlu olacaklar muhtemelenler yani bir kişi orada annesini babasını mesela yakınlarını dedelerini evlatlarını torunlarını kardeşle böyle buldular mı onları buldular mı Girecekler böyle gelecekler gelecekler bir ara konuşacaklar anılarını orada konuşacaklar onlar için tabii daha mutluluk olacak bu olacak bence bu iş inşallah böyle gayet edelim yakınlarımızın da biraz da canımızın da girmesi inşallah çalışalım inşallah bu kardeşlerim arkadaşlarım <gülüyor> oraya davet adam erse olacak olacak. Şimdi cennetteki düzen başka dedik muhtemelenler. Bilemiyoruz ama böylece. Yani düzenin dünyanın dışında düzen olduğunu biliyoruz bu şekilde. Bunu biliyoruz böylece. Cennette insanların gözü görecek. Nasıl görecek? Yanındaki nasıl görüyorsa en uzaktakini. dedim ki 100 milyon köme uzakta ve buraya. Onu öyle görecek. Dilediği anda görecek. İnsan yandaki nasıl konuşuyorsa... uzatık onu öyle konuşacak böylece. Yani cennette... ...efendim işte yok dürbündür... ...şudur budur... ...ve hatta işte telefon yok canım tabi böylece. Yok böylece. Cennetin doğum yapısı bu şekilde böylece. Orada kimsenin tabi... ...gözü ağrımayacak... ...dişi ağrımayacak... ...kimsenin böyle. Kimsenin kalbine... ...hiç bir an... ...sıkıntı gelmiyor, darlık gelmeyecek böyle sürekli huzur böyle gönlü mağazam kuş gibi böyle iç o kadar hoş böyle nur olacak içerisinde herkes sevinçli herkes sevinçli tabu orada herkesi yanmı <gülüyor> hatta şöyle buraya Peygamber Ali Sanzetleri cehennet aralarında ihtilaf olmayacak cennette aralarında ihtilaf olmayacak İhtilaf yani görüş ayrılığı olmayacak cennette böyle. Herkesin görüşü aynı olacak cennette böyle. Ona <gülüyor> göre düzen orada. Vela <gülüyor> tebağudah cennette kimse kimseye darılmayacak kızmayacak. Cennette böyle. Kimse kimseye kızmayacak böyle. Ebedi kardeşlik kulübü <gülüyor> ...kalbülecinin vahidin, ...hepsinin kalbi... ...sanki tek kişinin kalbi olacak böyle... ...aynı kalp böyle, ...aynı gönül... ...aynı huzur... ...aynı mutluluk... ...aynı sevinç... ...kardeşlik... ...öyle bir ortam böyle işte. ...her şey bu muhtemelen... ...herkese o köşkler... ...o saraylar böyle cennete... ...her şeye bol bol, bol böyle Öte işte. ...ötesinde huzur... Böyle. Adam Aleyhisselam davet edecek. Ey evlatlarımca Adem Aleyhisselam... Hekı duyacak ama böyle Evlatlarım... Gelin... Hepinizi bir göreyim, toplanın bakalım yanıma. Ne kadar da peygamberler varsa... Evliyalılar, bütün insanlar... İnşallah biz orada oluruz o gün inşallah... Toplanacak muhtemelen. Geniş, büyük cennet toplanacak. Büyük, büyük cennet toplanacak. Adam Aleyhisselam... Orada inşallah bize bir konuşma yapacak orada Adam Aleyhisselam nasıl yaratıldığını işte cennete girdiğini o cennet hayatını diye indiğini bunları bize anıları bize onları söyleyecek tabi kim biri kaç trilyon insan olacak orada olacak orada yanındaki nasıl duyuyorsa arkadaki aynı duyacak hek aynı görecekler, görecekler hem görüş hem ses duyma aynı olacak. Tabi peygamber sohbeti olacak böyle. Herkese bir feyizlere gelecek, zevklere gelecek insanlara tat olacak böyle şey. E, Adem tabi bulunduğu makam, onun ruhuna yakın bir makam. Daha feyizli böyle. Daha zevkli makam böyle. Orada daha feyiz alacak insanlar. Sonra tabi Nuh Aleyhisselam derken en sonra Sıra gelecek bizim peygamberimizin davetine. Sıra gelecek haber verecek ki peygamberimizin daveti var. Bütün insanları Hatem Renbi olarak böyle, bütün peygamberlerin son halkası olarak peygamberimizin daveti olacak. olacak. Yine tab orada bütün peygamberler her peygamberin ümmeti sahabeleri bütün evliyalar, sahabeler herkes inşallah biz oluruz orada inşallah peygamberimizin fiyade cennetindeki ortadaki makamı Mahmud ile makamına inşallah ayırıyoruz böyle şey. Tabi trilyonlar olacak böyle şey. Ama kimse kimseye yan bakmıyor. Kimse kimseyi incitmiyor böyle şey herkes halden razı herkes halinden mutlu tabi peygamberimizin makamındaki o zevk o ruhsal mali kat katıl olacak buraya. oraya gelince herkes peygamber yaşadığı hali yaşayacak oraya böylece o ruhsal mali feyizler e peygamberimizi gören sahabeler dünyada tabi ödünün görememişler onlarda bu özlemi var Tekrar peygamberimizi görme, özlemeye. Bir de bizim hiç görmeyenler var. Kardeşe. Görmeyenler var. Bizdeki heyecan daha başlıyor tabi böyle. Peygamberimizi bu gözle görmek. Görmek böylece. abi dikkat dikkatler kesilmiş. Peygamberimiz arasında çıkacak. Bakalım, mahal çıkacak. İkse çıkacak böylece. da peygamber işte orada bize sohbet yapacak inşallah. Kardeşe. Tabi peygamberimizin sohbetinde alınan o manevi feyiz Rusa Kaz böyle olacak ki hatta cihetin nimetleri bir anda önemli bir şey, gece şey, o anda böyle işte. sonra belamız onada bir de var rızası var Mustafa'nın Allah'ın rızası. Belamız buraya bizlere. Allah'ın rızası ekme daha büyütür. Verdi minallah yani, verdi minallah yani. bunu anlatamıyorum yani, Allah'ın razı olması mı ben en büyük budur Artık insanların cennetleri olacak ki cenneti insanlar tabi cehennem hayatı muhtemller. Başka yapı, başka düzenler. Herkes Yusuf Aleyhisselam güzelliğinde Herkes Adamımız ilk hatırlığı boy posta Gövdede Herkes peygam ahlakında Öyle bir güzellik Cennet böyle Kardeşlik, huzur ortamı böyle Herkesin işi var Herkesin makamı, mevki Köşkü, sarayları hepsi böyle Kimsenin Yarından endişesi yok Kimsenin böyle şey Aman biraz biriktirin, saklayın. İşte yaşlılık var, hastalık var, ölüm var, şu var, bu var. Kıtlık olur. Yok bu böylece. Öyle bir alem. Hiç kimsinin bir derdi yok böyle. Yani dersiz yer, cennet böylece. Kimsenin böylece. Eyvah bir acı haber gelir. Yok böylece. Yok böylece. Haberlere güzel, her şey güzel. Tabi cennete dolaşmak, akrabalı, arkadaşla gezmek de var orada böylece. Nasıl gelecekler peki cennette? Orada bir araba var mı? Uçak mı uçak? Yok. Ne var böylece? İsteyen kişi yürüye gidecek. Yürüyerek. İsteyen kişi uçak gidecek. İsteyen kişi oturur tahtı divanında ona gidecek böylece. Gidecek. Yani cennet hayat başka hayat böylece tabi. tabii, bilemeyiz de. Ancak ayette andığımız bunlar bu şekilde böylece Rabbim kulağına soracak böylece artık kullar alışacak cennet hayatına böylece peygamberlerin sohbetleri sonra evliyaların sohbetleri o şehitlerin sohbetleri onların anıları anıları cennete cennette iş yok mu kimse de böyle işe gideceğim geç kalacağım yok böylece oku yok imtihan yok sınav yok devlet yapısı yok, yasaklar yok cennette herkes hür herkes özgür, sınırsız ama kimsenin kimseye zararı yok kardeşi. herkesin gönü sanki tek kalp kardeşi. kardeşlik sevgi, muhabbet ve doyu mutluluk kardeşi. yeter herkese de böyle değil? Allah Teala soracak şunu kullarına Mevlamız soracak kullarına ey benim kullarım Sizler o dünya aleminde geçi dünya aleminde tabi oradan dünyaya bakınca dünya alemi bir dakika saniyedir belki de böylece oradan bakınca böylece dünya hayatı böyle bir doğuş bebeklik, çocukluğu, gençlik, böyle ortaya yaşanan derken hastalık, ite ölüm bir hayal, bir rüya olacak allah Teala ey benim Salih kullarımca allah Teala Sizler o geçici dünyaya aldanmadınız. Oradaki nefsan isteklerinize uymadınız. Yani harama, şehvete galiba uymadınız böyle bir şey. Bana kulluk ettiniz. Sizceni mi verdim kullarım? İsteyin benden, dileyin benden ne istene vereceğim böyle bir İsteyin, isteyin kullarım, ne iste vereceğim? Ya Rabbi, ne ya Rabbi ne isterim ya Rabbi? Hep tamam. Var var var böyle. Yok yok böyle. Huzur mu var böyle? Gönülden ferah, sürur, sevinç, ruhsal zevkler, malevi feyizler böyle. Hepsi yerinde hepsi yerinde böyle. Hep en seçme seçmiş insanlar böyle. Tek kötü yok böyle. Hepsi arınmış günahlarından. Öyle güzellik cennette, ebeyit aleminde Ya Rabbi ne isterim ya Rabbi? ''İşleyin kullarım, işleyin, işleyin kullarım.'' Burayacak ki Mevlam, kullarım rızamı size verdi. Yani sizden artık kullarım razıyım Mevlam olacak. Allah tarafından bunu bulunca, Allah tarafından kulağına sizden razıyım deyince artık ebediyan o Allah'ın rızası, Allah razı olmasının eser orada açılacak medene gelecek. ...o zaman kullardan muazzam bir olay olacak böyle... olacak, olacak böyle şey... ...her insanlarda öyle bir olay olacak ki... ...insan coşacak böyle olacaklar... ...tabii ondan sonra... ...Allah Teala'nın kulağına selamı gelecek... ...ya söze geliyor bu... Allah'ın selamı verecek... ...kime? ...esnebillah... ...selamün kavli min Rabbin rahim ...selamün... ...selam gelecek... ...min Rabbin rahimine selam gelecek... ...Allah'ın selamı gelecek... Kul da Allah'ın selamını açıp duyacaklar. Tabi artık gören çoşacak, yani açacak. Bu nötesinde bir tabi Cemalullah var. O konuya ama giremeyeceğim muhtemelen. Yani kendimi zorladım. Kendime o konuya girmeye layık görmedim kendimi. Onun için o konuya giremeyeceğim. Ama Cemalullah ki orada olacak vakit yolu olacak. O zaman cennet hiç kalacak onun yanında. Böyle şey. İnşallah Rabbimize dua edelim muhtemem sevgili kardeşlerim. Allah bize nasip etsin onu. Ama tabi önce günahattan aramak adım dünyada. Allah'a tevbe edelim. Yaşantılarımızı İslam'a uyduralım. Şey. Namazı aman kaza bırakmalım. Namazımı daha güzel kılalım inşallah. Haramdan sakın alalım. Nebis'in iseklerini aşalım şerifi aşalım muhteremler. Aşağıma korkmayalım. Allah yeter diyelim böyle. Allah razı bize yeter diyelim. Ona kul olun. Allah'a emanet Teala Fatiha.